Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir bayan e, bacımız soruyor. Diyor ki, hocam e, elden e, ayak, bacakın e, tüylerini almak caiz mi? Kadın için tabi. Evet. Şimdi eldeki tüyler, bacaktaki tüyler bu Şeriat buna süsmüş. Yani halal bellidir, halam bellidir şeriata. Bazı şeyleri allah Teala süsmüş. Buradan alimler hüküm çıkarttılar Neden çıkarttılar Çünkü şeriatimizde ölçüler var. Başka şeriatler gibi değil, eski şeriatler gibi. E ölçüler var dinimizde. Ne güncelleşti onu şeydir. Ama şeriat kadının bu elden ayak meselesinde süsmüş. Onun için Alimler bu konuda ihtihad etmişler. Bir kısmı caiz demişler, bir kısmı caiz dememişler. Caiz demeyenlerin delilleri var. Nisa suresi 19. ayet şeytan diyor emrelerim la muranen nahun falyughayiranna halqallah. Bu da Allah yaratmış almak haramdır dediler. Bir kısmı da cevaz veriyorlar. Diyorlar hadiste diyor al haramul halal ma hallehullah fi ve ve'l haram ma harramullah fi kitabih ve ma süket anhu fe huwa mimma yani halal, haram kitapta bellidir. Yani sünnette konuşmayan da Allah affetmiştir. Bu da Tirmizi rivayetiylendir. Onun için alimler e, bu konuda Cumhur üleme caiz görmüşler. Caiz görmeyenler e, azınlıktır ve hal hakikaten de e, bir mahsuru yoktur. Kadınlar alabilirler. Çünkü neden alabilirler? Karı kocanın arasındaki zine, Birbirleri için süslenme, birbirleri için yakanma, temizlenme bunu din emretmiş. Neden? Sevciyi, muhabbeti, ülfeti at, arttırsın. Onun için bir mahsuru yoktur. Özellikle kadın, erkek kadından, bak kadın erkeğin kılıfına önem vermez. Neyini önem verir? Sözüne. Erkek de kadının sözü etkilemez o kadar onu. Ne etkiler? Gözü etkiler. Yani bedeni. Onun için bu cinsel meselelerde kadın erçeğin sözüne, Ka kadın erçeğin kadını güzel sözden işini bitirir. Kadın bakmaz erçeğin kıyafatına. Ha o da önemlidir ama o kadar değil. Birinci derecede kadın güzel söz, tatlı söz. Kadın incedir, ince ruhlu olduğu için Allah subhane ve Taala bu ihsası vermiş ona. Bak Kadının kulağı daha hassastır. Kulak çok önemlidir. Bak çor insan çor insan çok faydalı insan olabilir. Ama sağır insan verimsiz olur her zaman. Demek ki kadın Allah sevmiş, kulağını canlandırmıştır. Bu da bir müjde bizim kadınlarımıza. Kadın incedir, hassastır. Resulullah kadınları e, şişelere benzetiyor. Rıfkan bil kavarir. Enceşe diye bir sahaba vardır. Devenin hevdecinde, üzerindeki yuvada kadınları böyle hızlı yürütürdü. Resulullah dedi ya e, enceşe dedi ne yapıyorsun ya? Rıfkan bil kavari bu şişelere nazik davran dedi ya. Kadınları şişeye benzetti. Şişe nedir? Naziktir. Deysen kırılır. E kadın hassastır. Onun için kadın tatlı dile önem verir. Erçek ise neye önem verir? Göze önem verir. Erçek kabadır. Göze önem verir. Nedir? Gözüyle faydalanır. Onun için hanımını ister her zaman güzel olsun. O onu hayacan, hayacanlandırır. Onun için kadını kadın bu ellerindeki tüyleri, ayaklarındaki tüyleri alabilir. Daha güzel görünür kocasına. Bunu da bir mahsuru yoktur. Gönül razılığıyla bizim bayan, bacılarımız bu konuda bir mahsulları yoktur. Yapabilirler. Ama burada bir şart var. Hatırlatmakta da fayda var. O da şu. Bunu kendisi yapabilir. Ama salona gitse bu bazı salonlar var kadınlar gidiyor çütür pütür bilmem ne tırnak filan orada da ne yapıyorlar adetle ile bilmem neyle temizliyorlar. Bunu kim yapıyor? Bayan yapıyor bayan için bazında da Allah kurusunu erkek yapıyor o haramdır. Bayan da yapsa haramdır. Çünkü bayan elini yaptı olur. Dizine kadar yaptı oldu dizinden yukarı avrattır başkası görmemesi lazım. Bir de kadına yakışmaz gitsin, kadınla e, dükkanlarda bunu yaptırsın. Eğer avratı çıkmıyorsa, sıf kadın ise orada, erçekte yok ise, avrat mekşuf değilse yapabilir. Ama yapılıyorsa, e, görünüyorsa bu caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadından kadının aynen sınırladığı mekan nedir? Avratı görünmemektir. O da nedir? Göbekten tab, dizin arasıdır. Çünkü Hazret Ayşe anamıza sordular. Şam açıldı Resulullah'tan sonra. Şam'a gittiklerinde "Müslüman kadınlar dediler, Şam'da hamamlar var. Arap hamam bilmez nedir? Bizim bildiğimiz Türk hamamları var ya, cenelleme. Bunu Rumlar yapıyordu. Şam'da dedi biz hamamlar var. Kadın kadına bu hamamlara gidiyoruz. Nedir ey Ayşe validemiz?" sordular bunun hakkı şeyi. Hazret Ayşe dedi ben Resulullah'tan duydum dedi ki ma min imra'atin tahlau thaw thiyabaha fi geyr baytiha illa hatakat ma baynaha wa bayna Allah taala bir kadın kendi kocasının haricinde elbise evinin haricinde elbisesini çıkarttı Allah'la kendi arasında e, şeyi hetketti e, heteket ma baynaha wa bayna Allah kendi yani Allah'ın arasında hayayı, yani şeyi etketti. Açtı Aş, yani. Demek ki kadın ciddi başka yerde yapmaz. Ama kozasın izni var ise hamama da gidebilir. Burada gidebilir ama bir şarttan Hamamda sen avratını çıkartmıyorsun ama başka kadınlar iç çamaşırıyla dolaşıyorsalar caiz değil o hamama gitmek. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.